Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Yepyeni bir programda yine bir Perşembe gecesi karşınızdayız. Dostum ortağım Ahmet Görsev le. Hoş geldin Ahmet. Vallahi, biz hoş bulduk ama inanılmaz güzel bir program bizi bekliyor. Evet çok Aa. birbirinden ilginç konular konuşacağız bu akşam. Ama ilk önce hemen konuğumuzu tanıtalım. Sevgili Pınar Öncel. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Biz bütün misafirleri böyle kırmızıyla falan ağırlıyorduk. Bu sefer sana çay düştü galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Valla bar açık. <gülüyor> Nasıl yapalım yine bir... Sohbet sıcak olsun diye Sohbet, Aynen Evet. Şimdi sevgili Pınar'ın tasarım eğitimi aldığını biliyoruz ama belli bir hayatının belli bir noktasına kadar tasarımla haşır neşir olduktan sonra bambaşka bir alana kayıyor. Zaten bu akşamın ağırlıklı konusu da bu konu olacak. Sürdürülebilirlik konusu olacak. Ama, ama... önce eğitim evet, diyoruz. Aynen. Her ben şeyin başı dinleyelim. eğitim. Oradan bir başlayalım. Tabii ben çok büyük bir tutkuyla ve keyifle endüstriyel tasarım okudum. Ee, Ottöde Ankara'lıyım. Gerçekten e, bizim orta öğretim, lise öğretiminden çıktıktan sonra böyle yaratıcı bir e, alanda çalışmak e, çok keyifliydi. Ardından e, seramikçi oldum. Bir seramik stüdyomuz vardı Ankara'da hmm. ve Bodrum'da. O da çok keyifliydi. Sabahtan akşama kadar bir ürünü çamurdan yaratıyorsunuz, kurutuyorsunuz, sırlıyorsunuz, fırınlıyorsunuz. Hayatınız onunla geçiyor. O da çok keyifliydi. Dört sene kadar da çok tatlı ortaklarımla bir öğretmenimle beraber bir dört kadın seramik stüdyomuz vardı. Yani böyle üretim yapıp satan bir yer mi burası yoksa kendinize satıyordunuz. Tabii satıyorduk ve ders de veriyorduk. Seramik Dersi. dersleri veriyorduk. Bodrum'da. Bodum'da ders vermiyorduk. Bodum'da çok güzel bir atölye devralmıştık. Sevgili Gülben. Oradan selam söyleyelim. Belki o da düşer yolu bugün. Buraya. Keşke iki sene önce, üç de olmuş olabilir kaybettik. Aa, eşitler içinde olsun. olsun. Teşekkürler. Çok sevdiğim, gerçekten sürdürülebilik alanında da beni inanılmaz ilham veren bir insandı. O bize atölyesini vermişti ve biz onun atölyesinde toprak damla, taş bir... Köy evi Bodrum evi Orada çok güzel bir üretim sürecimiz olmuştu Ankara'da satış e e kurslarımız oluyordu Çok keyifliydi ardından Benim ekoloji vesaire meraklarım devreye girdi Bir süre sonra İstanbul'a geldim ve Tasarım alanında çalıştım gerçekten Bir tasarımcı olarak çalıştım Ama endüstriyel tasarım gerçek anlamda hiç yapmadım Daha çok ürün tasarımı Atölyelerle çalışıyordum Ürünler ürettiriyordum O şekilde ama konumuz eğitimdi değil mi? Evet şimdi... eğitime döneyim evet, isterseniz. Evet bir Okku'ya geri dönelim. geri dönelim. Evet. E... Evet yetenek sınavıyla girdik ve o dönem için çok kolay kabul edilen bir şeyler değildi bu yetenek sınavları işte daha böyle hırslı bir dönemdi 90'lı yıllar hatırlarsınız sizde mutlaka nerede okuyacağınız nasıl puanlar alacağınız hala da keza önemlidir tahmin ediyorum. Yetenek sınavıyla girdim çok keyifli bir şekilde temel tasarım sanat fotoğraf her şey vardı orada o dönemde bahazekoluydu biraz. E, deneyerek yanlışlar yaparak öğrendiğimiz bir dönemde e, yanlış yapmak bu kadar zevkli mi olur yani gerçekten? Şimdi aklıma ne geldi? Ben de yetenek sınavıyla girdim. 70'li senelerdeydi. Demek ki ondan sonra hiçbir şey değişmemiş hep aynıydı. <gülüyor> Şöyle bizim programımız yani endüstriyel tasarım bazı okullarda yetenek sınavıyla alıyor alıyordu. Bazı okullarda normal sınavla alıyordu. Sonra değişti. Mesela OTTÜ'de de değişti. Bir öyle oldu, bir böyle oldu. Benim dönemimde yetenek sınavıyla geliyordu. Şimdi ben... normal bayağı Şimdi normal... <gülüyor> üniversite sınavı Evet gibi, yani mimarlık, puanlardı. şehir bölge evet, gibi. E, zaten mimarlık fakültesindeydi OTTÜ'de. E, bazen Güzel Sanatlar fakültesinde evet, oluyor tasarımı. Evet, tasarım. Farklı, farklı üniversite. Ekoller de farklı olabiliyor. Adam dişçi olmak istiyor. Puan tuttu. Öteki tarafa gidiyor. Bir bakıyorsun Endüstri mühendisliğine gelmiş. Evet. Ben çok e, komşumuzun e, kızı Endüstriyel Tasarımcı' Ben ne olmak istedim hakkında en ufak bir fikrim yoktu lisedeyken. Orada görünce yani bir anda böyle aşık olmuştum onun yaptığı çalışmaları. Yani. Eğitim hayatında biraz birkaç sene takip edip ondan sonra aslında başka bir bölümü kazandığım halde orayı okudum. Orayı seçtim evet. güzel. Peki İsveç temel... Çok Üniversite sonra. Sonrası değil. Çok Arada sonra. bayağı bir evet. şeyler var. Ee, tamam. Yüksek Ona lisans. o zaman o ana konumuzu... İsveç'te de, bir, bir okul ismi gelelim. var. Ben yarım saattir bakıyorum okuyamadım onu ben. Blacking Tekniska Hochskola. Bak ya haklıymışım ben. De. Evet, evet. <gülüyor> ee, biz, biz BTH diyoruz kısaca. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel oraya geleceğiz. Ee, ne yapalım? Bir parça arası verelim. Valla o zaman bir Rus kozmonot var. Tua yukarıdan bakmıştı Bakmış, yani. Bakmış, evet aynen. Oraya yani. gidelim. Evet. From Gagarin's point of view. Esbio Svenson Trio'dan gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Yukarıdan geliyor. Bu akşamki konuğumuz Pınar Öncel. Atilla Aygi'nin parçaları seçti. Bazı parçalar çok güzel denk geliyor. Ben Ahmet görse ben de ahkam kesiyorum. O da bazen iyi denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi Gagarin'le alakalı bir parça çaldık. Bu da bir takım şeylere denk geliyor. Sizin hikayelerle alakalı. Ama insanlar aya gittiğini zannederken halbuki insanlar yukarı çıkıp aşağı kendine baktılar. Bunun hikayesinde sizden dinleyelim. Evet harika olmuş gerçekten çok şaşırdım <gülüyor> denk gelmesi müthiş. Ee, teşekkür ediyorum ee, benim çok etkilendiğim bir konu bu ee, ilk defa uzaya gittiği zaman e, astronotlar e, işte Ay'a odaklılar Ay'a gittiklerinde Ay'a iniyorlar yani esas misyon Ay Ay'a gidiyoruz işte en büyük başarı vesaire Ay merak edilen konu vesaire ama gerçekten ilk defa Geriye dönüp dünyayı gördüklerinde çok etkileniyorlar. Bütün astronotlar yani biz bu bununla ilgili overview, overview effect uzaydan bakış diye çevirdiğimiz bir kısa belgesel göstermiştik astronotların hepsinde bu etki oluyor dünyayı gördüklerinde özellikle tabii şu anda dünyanın görüntüsü bizim e, kolektif olarak he, hepimizin e, zihninde yer ediyor ama o dönemde böyle bir görüntü yok insanlığın bilincinde tabii, tabii yok. Doğru. Bunu ilk defa bunu ilk defa karşılaşan astronotlarda çok ciddi bir e, dünya algısında Aydınlandı. değişim oluyor. Yani ciddi paradigma değişikliği. Yani. Aynen öyle. <gülüyor> Bun, bu çok ne önemli. Ne değişikliği dediniz? ...paradigma değişikliği, Paradigma. değer setleri değişiyor. Evet. Yani dünyanın küçük olduğunu, sınırları olduğunu... ...kırılgan olduğunu ve çok güzel olduğunu... ...ve yapayalnız olduğunu görüyorlar. Yani evet. bu, bu aslında çok önemli. Biz de niyetlendik biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti olarak. Biz de gidiyoruz şimdi yakında. Tabii gideceğiz. Yani burada İnanmıyor kalmak musun? önemli. İnanmıyorsun. İnanıyorum. O, şeyleri göndereceğim oraya. <gülüyor> ee, yöneticileri göndereceğim. Oradan baktıklarında görsünler ne kadar küçük olduğunu. Ve... Belki talana soru verirler o zaman. İnşallah, evet. evet. Ormanların boşuna yandığını fark ederler. Çok doğru. Marmara'nın kirli sularla boşuna kirlendiğini fark ederler. Çok doğru, keşke. Oradan göstermek lazım. Yakından görüp gözükmüyor bunlar. Evet, i̇şte bütüncül, evet, bütüncül bakış deyip duruyoruz. Biz sistem algısı diyoruz. Biz normalde kendi küçük dünyamızı, kendi çevremizi algılıyoruz. Sürdürülebilir, öyle bir konu ki yani biz... Artık e, ne yediğimiz, içtiğimiz şeyin nerelere bağlı olduğu, ne kullandığımız eşyaların, ne hayatımıza değer insanların. Bir dakika. Bir dakika. Hiç, hiç gidip... gidiyoruz. O zaman keselim mi? Yok, hayır. O sulara çok hızlı dal. Evet, onları hızlı dalmayalım. Çünkü tamam. sırada e, yani eğitim ve sürdürülebilirlik arası neler yaptın e, Tamam. Birazcık ondan bahsedelim Tabii parçaya ki. kadar. Tabii ki. Tabii e, ki. Eğitimden sonra biraz önce bahsetmiştim. E, çok güzel bir 4 sene e, seramik dönemi oldu. Seramik tasarım üretimi dönemi oldu. Onun akabinde 97 veya 98 senesinde permakültür tasarım eğitimine katıldım. Bu çok güzel. Bu en sevdiğimiz konu. Bunu da çok çok anlat <gülüyor> Tamam. Ankara'da o türlü bir grup öğrenci veya mezun Ankara yakınları 40 Kale'de bir köyde Türkiye'nin ilk ekolojik köyünü kurma girişimleri vardı. İsmi de Hocam Hocamköy'dü. Çünkü o Hı. türler birbirlerine hocam hocam Hocam der. İşte oradaki e, öyle bir isim takmışlardı. Ben de e, arkadaşlarım vardı. Gidiyorduk geliyorduk bir arazi vermişti belediyesi. E, Kırıkkale'nin bir Hasan e, dedemiydi köyün ismi hatırlamıyorum şu anda. E, orada e, işte bir takım çalışmalar kerpiçev yapılıyor vesaire. Ve bir ilk defa uluslararası iyi bir eğitmenle permakültür tasarım eğitimi kursu 15 günlük bir kurs verildi. Ben de ona birkaç gün hariç tamamına neredeyse katılmıştım ve o tasarım eğitiminde sonuçta aslında bir toprak üzerine yerleşiyorsunuz. Orada tarımsal faaliyet yapacaksınız. Belki bir ev yapacaksınız vesaire. O alanın tasarlanması ile ilgili bir yaklaşım bu. Ve doğayı taklit ederek. Ve bu eğitim sırasında benim değer setlerimde tasarım anlayışımda kavramla yaklaşımımda büyük bir değişiklik oldu ve geriye dönüp baktığımda almış olduğu menüsiyal tasarım eğitimindeki yani o tasarım neyin iyi tasarım olduğu neyi tasarladığımız bu sorulara verdiğimiz cevapları çok bir damla çok yetersiz buldum çünkü yani gerçekten e Evet, fonksiyonel olmasına odaklanıyorduk. Fiyatına odaklanıyorduk. Estetik olmasına odaklanıyorduk ama doğayla olan ilişkimiz, birbirimizle olan ilişkimiz ya yani hiçbir şey o da, onlar Doğru, o onlar boyutlar biraz o eksik hiç yoktu. Eğitimde ve aslında sevgili Pınar şunu söyledik mi? Ama bunları veren ben de akademide okuduğum için aynı senin gibi tasarımla alakalı bunları veren hocalarda da bu bilinç yoktu o zaman. Tabii ki. Ondan dolayı ben çünkü mesela akademideyken kavga ediyordum e, tasarım bölümündeki hocalarla. Araba tasarlatıyorlardı öğrencileri. Çocuk diyordum bunu mezun olduğu zaman nerede iş bulacak, kim bunu araba tasarlatacak? Tencere yaptırın buna. <gülüyor> evet, Tabii yani sonuçta şöyle Tencere şey... Tokyo yapsa iş bulacak kendine. Evet. Yani endüstriyel tasarım adı üzerinde endüstriyle alakalı bir ve endüstriye hizmet eden bir meslek olarak öğretiliyor. <gülüyor> Aslında e, endüstrinin e, üstünde toplum toplumlar yani sosyal olarak baktığımızda topluma, insanların ihtiyaçlarına hizmet eden bir meslek. Yani, endüstri de oraya hizmet ediyor. Siz endüstriye değil insanlığa hizmet eden endüstriye tasarım doğru, yaparsanız doğru. o zaman farklı şekilde kurgulanır. E, permakültür tasarımı gerçekten e, çok ince e, detaylar olan inanılmaz bir tasarım felsefesi ve yaklaşımı. O benim tasarıma bakış açımı derinden değiştirilir. Tekin bir parantez açıp bir soru soracağım Atilla. Sen evet. bir şey sormak üzereyken tam. Şu anda bununla alakalı ulaşmak isteseler permakültür tasarımıyla alakalı gençler bir böyle ulaşabilecekleri bir mecra var mı? Çok. Türkiye'de son 10-15 sene içerisinde inanılmaz yaygınlaştı. Eğitimler veriliyor. Çok fazla yani eğiti, eğiticiler yetiştirildi. Bir iki örnek, verdi, bir iki örnek Ve var. Ve İstanbul Permakültür Kollektifi var. E, sosyal medya hesaplarından Permakültür Enstitüsü kuruldu Türkiye'de. Yani Uluslararası Permakültür Enstitüsü'nün Türkiye ayığı Güzel. var. Eğitimler veriliyor. Yani Permakültür diye girseniz zaten Doğru. internette çok rahat birçok e, eğitimi e, şu, artık çevrim içi Siyemde. oldu hepsi evet. Doğru. Doğru. Yani gerçi çevrim içi ancak kısmen yapılabilir. Sahada olmanız lazım. Gözlem yapıyor olmanız lazım. Doğru. Doğru. E i̇şte ama yani en azından şu anda birilerinin kulağına kar suyu kaçacağını inanıyorum evet. ben. Biz zaten buradan hep kar suyu kaçırıyoruz. Evet. yaz kış. Yazın da var. <gülüyor> Bizim karımız yazın da var. Evet. Aa, ee, parçadan önce ben son bir şey sormak istiyorum. Bunları ee, Türkiye'deki endüstriyel tasarım eğitimi ne ne boyutta ne aşamada yani hani, hakikaten çok ciddi güzel tasarımları olan gençler var ama hani bunu ta, sadece onu göstergesi bu olmasa gerek hı hı. yani şöyle ee, tabii ki zaman içerisinde çok değişti ee, ve ben de e, uzunca bir süredir de yakından gözlemleme fırsatı bulmadım. İlgi alanımın birazcık da dışına çıktığı için. Fakat şunu söyleyebilirim, yani birkaç tane e, üniversitede sadece bu bölüm varken birçok üniversitede açıldı. Ve e, mezunlarının çoğu endüstri ürünleri tasarımı yapamıyorlar. Öyle bir iş alanı yok çünkü. E, yani bizim zamanımızda mezun olduğumuzda bizim dönemde tasarım yapan e, üretici sayısı çok azdı. Daha çok taklit mesela çok vardı. Evet. Yani tasarıma kaynak ayırmak çok yaygın değildi. Şimdi öyle değil. Değişti tabii ve çok başarılı uluslararası e, başarılı tasarımcılar yetiştirdik. Dediğiniz gibi genç, çok yetenekli tasarımcılar var ve yurt dışında yaşayan da çok. Yani yurt dışına giden de, giden de çok, çok tasarımcı evet. var. Çok fazla yani ben bana göre e, ihtiyaçtan ihtiyaç o ihtiyacımızdan daha fazla, fazla bölüm mezun var, veriyor. mezun veriyoruz. Bu mezunlar birikiyor ve nasıl bir tatmin yani yaptıkları işi severek yapabiliyorlar mı? Yoksa sadece böyle saatlerce çizim mi yapıyorlar? Başka kalıyorlar. bir evet yani Zor iyi sayarsın. planlandığını düşünmüyorum. Allah, evet nasıl susturacağız bunları? Ee, bir parça girelim hemen. Bir parça girelim. Kimden geliyor <gülüyor> biliyor musun? Edeceğiz. Malia ve Erik Trufas. Dinliyoruz. Yellow Defodis. Gelsin bakalım. Tekrar iyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Pınar Öncel'le gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz tüm hızıyla devam ediyor. İlk bir iki soruda her zaman yaptığımız gibi eğitimden bahsettik ama şimdi esas konuya girmek istiyorum ben yavaş yavaş. Sürdürülebilirlik akşamın esas konusu olacak. Pınar'dan birazcık sürdürülebilirlik nedir? İstersen oradan bir girelim. Ben oradan girmeden araya bir parantez açayım mı Aynen. lütfen? Ee, Sürdürülebilirlik konusunda Pınar Öncel ve Tuna Özçoğlar Evet. Beraber evet. geleceklerdi. Evet. Biz de ilk defa iki kişiyle birlikte evet, bir, dört, bir, program bir program yapacaktık. Program yapacaktık. Evet. Ee, olmadı. Demek ki ikincisi ee, olacak bu program. Tuna'nın Tuna işi çıkmış. <gülüyor> evet. Buradan ona da selam, selam söyleyelim. Selam söyleyelim. Evet. Kolaylıklar gelsin. Ve çünkü bu beraber çıktığınız yolculuğa şimdi senden hikayesini evet, biliyorum. Evet. Tamam çok teşekkürler. Evet sürdürülebilirlik tanımı bu e, en e, sıkıntılı konulardan bir tanesi evet. aslında. Çünkü e, kelimenin, ke, kelime anlamıyla anlaşılıyor genel olarak ve e, hayatımıza, bilincimize ve dilimize sonradan gelen bir kavram olduğu için ee, ...bu konuda kafa karışıklığı olması çok doğal tabii ki. Çok farklı anlayanlar var. Tabii i̇şte ben yani sürdürülebilir ben... Sürdürülebilir diyorsun. Evet çevre mi diyor, işte yeşil mi diyor. Yani o sadece evet, bir, tabii, bir... Sürdürülebilir karlılık kâr, kısmı... diyen var. Evet. Ondan sonra bir şeyin devamlılığı anlamında evet. kullanılıyor. Ben astrolojiyle ilgili bir metinde bile gördüm. Yani sürdürülebilir <gülüyor> evlilik diyen var. Yani e, bu <gülüyor> <gülüyor> kullanımlar... Öyle dersen bir... yanlış. Sürdürülebilir <gülüyor> evlilik yok yani bugüne kadar. <gülüyor> kadar. <gülüyor> Ee, biz mesela... Niye öyle diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> o kadar dikkat ediyoruz ki bu kelimeyi, bu kavramı kullanırken. Zaten bu nedenle sürdürülebilir, daha sonra geleceğiz o ama bu kelimenin, bu kavramın anlaşılması konusundaki sorunu gördüğümüz için ve çok da önemli olduğunu düşündüğümüz için sürdürülebilir yaşam film festivalini organize etmeye başladık. Ve niye sürdürülebilirlik demedik? Sürdürülebilir yaşam dedik çünkü asıl olan yaşamın sürdürülebilirliğidir yani bahsedilen şey aslında orada yaşam yani neyi sürdürülebilirliği yani sonuçta bundan bahsediyoruz evet. sürdürülebilir turizm dersiniz sürdürülebilir tarım dersiniz sürdürülebilir tasarım dersiniz arkasına bir sıfat olarak kullanıp birçok şey koyabilirsiniz ama oralarda hep anlam kaymaları oluyor evet. Evet. Dolayısıyla bir sürdürülebilir yaşam deyip bunun gerçekten ne anlama geldiğini her, her boyutta e, gösteren işte belgesellerle bu kavramı işte çevirilerle Türkçe'ye bu yeni yeni kavramlar çünkü bunlar Türkçe'ye de e, doğru şekilde çevirmeye çalışarak e, 2008'den bu yana bir çalışma yapıyoruz sürdürülebilirliği şöyle bir tarifi var işte gelecek kuşakların yani bizim günümüzde şu anda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılamadan engel olmayacak şekilde yapıyor olmamız gibi böyle bir hani tarif var. Hani bunun gibi benzer ama somut olmayan sadece fikir olarak böyle geniş bir şekilde ele alan çeşitli tanımlamalar var. Biz daha e, aynı zamanda sürdürülebilir alanında da çalıştığımız için daha bilimsel, neyin sürdürülemez olduğunu çok net bir şekilde, bilimsel bir şekilde tespit edilerek e, bu konularla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda o bilimsel tanımlara girmeyeyim, bir takım ilkeler var, yani ilkesel seviyede anlaşabiliyor olmamız lazım neyin sürdürülebilir olmadığı, yani fosil yakıtlar... ...neden sürdürülebilir değil, bunu bilimsel olarak herkesin biliyor ve üzerinde anlaşabiliyor olması lazım. Evet, bunun evet. bunun bir ispatının, bir, bir a, a, şeyinin olması gerekiyor. E, herkesin kabul etmesi gereken ortada böyle bir e, yani gelecek kuşaklar falan derken çünkü o net değil o kadar. Doğru. Şimdi burada çok enteresan bir vurgu var. Bilimin öngörüsüyle hareket ediyoruz. Ama bilimi reddeden toplum da var mesela. E var tabii olmaz mı? Tabii. tabii. Daha inşallah biz de bilim yolunda ilerleriz evet. ve bunu kabul ederek fosil yakıtları önce hayır diyerek başlarız. Evet. Çünkü imza atmayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye diyebiliyorum. Yeni attık. Mı? Yeni mi attık. Attık. attık? Dün mü? Attık, attık. Yok yok. Bir yok, hafta oldu, oldu sanırım. Oldu oldu. Aa, çok iyi. Bu evet. haberi bilmiyordum. İki hafta oldu olabilir ya. Evet, ben öyle. imzalamadığım için bilmiyordum. Kim imzaladıysa eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Valla son altı ülkeden biriydik işte. Evet. Evet, evet. <gülüyor> evet. evet. Ama yine galiba orada da bir şerf var. Kalkınmayı Sanki Türkiye'nin de öyle bir şerhi yok mu? Vardı. Hani, o, yüzden, e, o yüzden o yüzden doğru, imzalamamıştı. Doğru. Yani gelişmiş ülkeler e, statüsünde e, değiliz biz. O fonlardan evet, evet, faydalanmamız doğru, gerekiyor doğru. gibisinden evet, bir evet. şey vardı. O mesela, ya pazarlıktı o? Ya. Evet, yani. Kibarlık Söyleyeyim. olsun diye. Adamlar diyorlar ki gelişmekte olan ülkesiniz diyorlar. E, tabii, ne Aslında ne çok <gülüyor> aşağılayıcı bir durum. Hep bir, bir türlü gelişemiyorsun ama hep tabii gelişmekte evet, olacaksın. <gülüyor> 50 yıldır gelişeceğiz. Aa. Gelişeceğiz. gelişeceğiz. Az, evet, az kaldı. Bir sene kaldı. kaldı. Çok hızlı gelişeceğiz. Evet, bir anda. Kimin programındaydı? Biri dedi ya böyle bir atlıyoruz diye. Evet. Ne atlıyoruz dedik? Evet evet gelir aklıma şimdi birazdan. Evet. <gülüyor> öyle güzel bir sohbet <gülüyor> olmuş. <gülüyor> şahlanıyoruz. Şahlanıyoruz. Şahlanıyoruz. Evet, ara, ara, Şahlan şahlanıyoruz. şahlanıyoruz evet. ara ara şahlanıyoruz. Peki Pınar şunu merak ediyorum. Bu sürdürülebilirlik işi veya bu bilinç nasıl? Yani ne oldu da? hani bu yattın kalktın o, o olacak bir iş değil çünkü. Evet ya bir şekilde yani bizim çocukluğumuz netve ailede olan bir yani isim olarak bu şekilde kullanılmıyor olsa bile bizim ailemizin ana konusu buydu babamın mesleğiyle o jeofizikçi de bütün Anadolu'yu gezip su içme suyu arıyordu ve her ne kadar su fakir bir ülke olduğumuzu insanların ağladığını işte Böyle Afrika'da hani görüntüler vardır ya suya giden, yürüyerek evet. giden orada işte suyun başında kuyruk olurlar Çeşmeli. işte doldurmak için bekler. Yani bu hikayeler anlatılırdı bizim evde. Biz yani bu kaynaklar yani su, elektrik falan bunlar çok önemli konulardı. Yani bunların bedelleri bilinir. Yani böyle, böyle bir bilinçle yetiştik zaten ama daha sonrasında benim doğal yaşam ekolojik yaşam ve bu bu konulara ilgim oldu ve bir süre çok genç yaşlarımda çok doğada yaşamayı da deneyimledim yani şehirden çıkıp küçük bir köye gidip Şahane. permakültür deneyimi de oldu. Yani dolayısıyla yani fakat şöyle bir şey vardı. Tasarımla e, sürdürülebilirliği kendi içimde yani permakültür tasarımında evet birleşiyordu çok güzel ama ben kendim yani bir endüstriyel tasarımcı onu birleştiremiyordum hiçbir şekilde tasarım kavramı işte bu meslek yani yaratıcı bir meslek seviyordum da ama bir yandan da sürdürülebilir konusu bu kadar benim için önemli ikisini bir araya getiremiyordum sonra bir e, buğday derneğinin bir şeyi vardı ile da orada tanıştık sevgiler burada <gülüyor> e, buğday derneğinin bir e, ev e, projesi vardı Cumhuriyet köyde şeyde İstanbul'da Burada. bir arazide saman, saman balyasından ev yapılacaktı 3 haftalık bir şey biz de gittik oraya ben oraya gittim Şimdi, çünkü saman balyasından ev Çok harika güzel. bir şey gerçekten <gülüyor> inanılmaz ve kendiniz yapabiliyorsunuz bunun yapım sürecinde işte bunun kerpiç evlerle bir alakası yok. yok ama, ...balyaları kullanıyorsunuz anladım. yapı ma malzemesi, malzemesi olarak. Balya. Ondan sonra üzerine kerpiç sıvıyorsunuz. Tamam. Ee, ve inanılmaz işte depremle ilgili, yalıtımla ilgili... Kaç yağmemi. katlı oluyor? Ee, bizim yaptığımız yığıma bir yapıydı, tek katlı. O zaman Türkler kullanmaz bunu. <gülüyor> ...yüksek binalar... <gülüyor> ...yani Göstelen iki katlı... Iki katlı ...üç katlı olabiliyor... ...ama şey taşıyıcı sistemin ...ahşap vesaire şey olması, olması gerekiyor... Yansın. ...sonra bir kat daha çıkabilir miyiz üzerine? Ya, ...tabii... ...kapamıyorsun ki... ...prizleri bırakarak... ...neyse sonuçta... Tunay ile de orada tanışmıştık... ...yani benim kafamda yavaş yavaş... ...tasarım ve sürdürülebilir kavramı... ...bir araya geldiğinde... ...tamamen bu alana kaydım, kaydım zaten... ...kaydım çok güzel evet... Ee, ...daha bayağı bir yolumuz var sürdürülebilirlik evet. konusunda çünkü sende de bende de bayağı bir soru var. Bir parça arası verelim. Vallahi Sonra verelim. geri döneceğiz. Ee, burası Türkiye. Evet. Ama this is not America. Charlie Hayden ve Charlie Hayden'ın Liberation Music Orchestra'dan dinleyelim. Gelsin. Pınar Öncel Şimdi bu e, sürdürülebilir Yaşam Film festivali var Sürdürülebilir tasarım Ve değişim var Bir sürü farklı sürdürülebilir Sistemler var Ben eskiden sadece Neyin sürdürülemez olduğunu Çıkartarak Diğerlerinin sürdürülebilir olacağını düşünüyordum Ama bunun için Belki de bunların nasıl yapılacağına alakalı Bir okula gitmek gerekiyordu İsveç'in bundan bir bağlantısı var mı? Evet süper harika bir şey söylediniz. Yani İsveç bizim kullandığımız yaklaşım da aslında neyin sürdürülemez olduğunu net bir şekilde anlaştıktan sonra gereken kalan zaten her şeyi yapabilirsiniz. Onu da bilimsel bir şekilde ilkesel seviyede anlayabiliyor olmak lazım. Şöyle biz sürdürülebilir alanında gerçekten sürdürülebilir yaşam deyince böyle şey inanılmaz heyecanla böyle 10 saat boyunca hiç susmadan konuşabilen insanlardık yani öyle bir durumumuz vardı bu alanda çalışmak istiyoruz onu, onu anlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle yani bu alanda çalışmak istiyoruz ama hani toplumda böyle bir talep yok birileri hani sürdürüle yakındık çalışan birisi olsa da biz onunla çalışsak demiyor kavram zaten kullanılmıyor. İşte 2007-2008 festival öyle ortaya çıkmıştı zaten. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir şey yapalım birlikte. Bir grup arkadaş vesaire heyecanlı. Belgesellerin, filmlerin çok etkili olduğunu anladığımızda öncelikle bunun o, yani bu kavramın anlaşılıyor olması gerekiyor. Bizim yapmak istediğim şeyleri yapabiliyor olmamız için. Yani toplumda sürdürülebilirim konuşuluyor, anlaşılıyor ve bir şeyler yapılıyor olması için. Dolayısıyla biz aslında bir Cahil cesaretiyle bir film festivali organizasyonunda soyunduk. 2008'de ilkini yaptık ve çok da ilgi gördü. Doğru bir şey yaptığımızı anladık. Fakat ondan sonra işte bu konuyla olan ilgimiz, her şeyimiz, merakımız devam edince bir arkadaşımdan ben, yine çok bu alanda meraklı olan bir arkadaşımdan İsveç'te çok ilginç bir yüksek lisans programı olduğunu, profesyonellere yönelik olduğunu, dönüşüm ve sistem değişimi vesaire tam böyle bizi yakalayan kavramlar. Hemen, hemen baktık, hemen araştırdık. Ve son günü başvurumuzu gönderecek şekilde başvurduk. Ve, Kaç kişi gittiniz? Tuna ile ikimiz gittik. Bir de Ece var. Bize bana o bu bilgiyi veren arkadaşım te, o da çok şaşırdı. Sizden başvurduğunuz ne ya. oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya üçümüz de gittik. Lütfen. Şöyle bizim gittiğimiz programda şöyle bir şey vardı. Biz mesela başvururken acaba hani birbir yani birimizi aldıklar alıyorlar diye öbürümüzü almazlar Aa, mı diye düşünüyorduk. Mesela çok çok böyledir genelde biliyorsunuz. Hep bir yarış vardır, hep Aynen. bir rekabet Aynen. vardır. Orada hiç öyle bir şey yoktu. Yok. Bu ülkeden gelenleri yani tabii ki Başvuruyu değerlendiriyorlar Taka, iyi mi diye ki. ve hepsi gelsin bunlar dönünce işbirliği yaparlar bunlar dönünce birbirleriyle dayanışma içerisinde olurlar düşüncesiyle bizim hepimizi kabul ettiler çok yani çok farklı bir yer doğrusu gerçekten benim hayatımdaki en güzel sene diyebilirim bir sene sürdü bir sene en değerli öğrenme deneyimi inanılmaz bir öğrenme Deneyimiydi. Çünkü çok yenilikçi bir yaklaşım vardı orada. Öyle derslere giriyorsunuz çıkıyorsunuz öyle bir şey yok. Tezi bile biz üç kişi yazdık. Wow. Üç kişi anlaşıp bir tez yazmak zorundaydık. Çünkü sürdürülebilirlik tek başına yapılabilecek bir şey değil. Uzlaşıyor olmak lazım. Üçü bir arada çok dedikleri güzel. bu. Evet. <gülüyor> yani çok güzel bir anladığım kadarıyla şahane bir program. Ee, belki de çağının çok ötesinde çok evet yenilikçi evet, bir program evet, evet. ama tabi ki İskandinav ülkelerinden de beklenir açıkçası evet, çok evet başlangıç noktası çok tekiliç bir şey yok evet bir kere sizi bir araya getiriyorlar ve ortak bir payda da anlaşma noktası anlaşmanız gerektiğinin farkındalığını uyandırıyorlar evet çok Güzel bir yapıyordu. farkındalık o tabii. Evet, ki. evet, evet. Ve yani bir Çinli, bir Amerikalı, mesela benim grubumda bir Çinli, bir Amerikalı çok farklı kültürlerden, ya yaşlarımız farklıydı, farklı. mesleki şeylerimiz, formasyonlarımız farklıydı ve hepimiz sürdürülebilirlik tutkusuna sahip ve bu bu konuda yani birlikte bir şeyler yapabildik. Bunlar buna belli bir yaştan sonra gitmek lazım zaten. Çok erken bunu belki bu kadar ...farkındalığın üzerinde olup da uyanmak bu durumlara... ...bunu daha iyi sindirmek falan... ...biraz da bu yaşla da alakalı bir şey gibi geliyor. Haklısınız. Zaten yaş ortalaması biraz yüksek bizim programın. Evet. Ama e, bu olgunla erken erişen insanlar da vardı aramızda. Anladım. Benim ee... için geç değil bakat. <gülüyor> evet. Ee, yani şimdi şey gibi oldu bu. Biraz önce konuştuk yani ya, astronotlar uzaya gidip... E, oradan yukarıdan dünyaya baktıkları zaman sen de büyük ihtimalle İsveç'e İsveç dönüşü gittiğinden çok farklı bir insan olarak evet. döndün diye evet. düşünüyorum. İsveç'e ki... gider gitmez Türkiye'de e, güven olmadığını insanların birbirine hiç güvenmediğini hmm. anladım. İsveç'te gittiğimde bir şok yarışadığım ilk kültür şoku buydu. Toplumdaki güven beni çok derinden sarstı. Şey hiç farkında değildim ben tabii, Türkiye'de tabii, böyle doğru. bir şey olduğunu. İsveç'te çok aklı, aklıma bir şey geldi. Şimdi. İsveç'te noter muessesesi var mı? ...bilmiyorum olmayabilir. Olmayabilir. <gülüyor> Çünkü ağzından çıkan bir şey... ...aslında... ...karşı tarafa deklare ettiğin doğru bir söz... ...olması lazım. Evet. Burada yalan söylediğin... ...bir şeyi noterden tasdik ettirip veriyorsun ki... Ya ...şey oluyor... ...bozacı ve şıracı var. Evet, e. ee, Şıra orada da yoktur ve boza da yoktur. Boza da yoktur evet. Ama orada enteresan bir şey var. Biraz önce programdan önce Pınar söyledi... Ee, ...sigarayla ilgili... ...İsveç'te bir ilginç gelişme var. Evet 2025 yılında yasak... Biliyor musun? Sigara yasak. Sigara bitecek. Sigara içmek yasak. E zaten sigarayı bize satılmayacaktı. Kıl... Beyaz, tamam. Ben. Beyaz insan sigarayı kızıl deriler bulaştırdı. <gülüyor> beyaz insan da buna karşılık sigaranın kötü bir şey olduğunun farkına varıp ne kadar kızıl derili varsa ben öldürdü. Evet. <gülüyor> diyorsun. Bunu ilk defa duyuyoruz. <gülüyor> Şimdi film festivali Açıkçası demin sanki 2008'de başladı dedim. Ben daha yakın bir tarihte başladığını düşünüyordum ama bayağı bir geriye gidiyor. Evet. Peki nasıl yıllar içinde değişti? Yani ilgi, alaka veya hani sizin yaklaşımınız? Bizde şöyle bir şey oldu. İsveç'ten döndükten sonra e, Türkiye'de bir anda gerçekten bir sene içerisinde sürdürülebilirliğin daha fazla konuşulduğunu, bu alanda bir sürü etkinlik yapıldığını gördük. Ve tabii bu çok hoşumuza gitti ama bunun etkinliklere katıldığımız zaman... E, ...işte çok değişik şekillerde kullanılıyor vesaire... ...yani bir e, petrol şirketinin dahi... ...sürdürülebilik ödülü aldığı söylenebiliyor mesela bir sunumda... ...yani böyle şeyler olduğunu gördük... ...o zaman e, gerçekten festivalin... E, e, hala çok ihtiyaç olduğunu, bu alanda bir boşluk olduğunu, sürdürülebilirliğinin ne olduğunu anlaşılması için e, iyi bir e, araç olduğunu düşündüğümüz için tekrar başladık ve devam ettik. Zaman içerisinde şeyi de fark ettik. Yani biz aslında etki odaklıyız. Yani toplumda bir etki yaratmak istiyoruz. Yani festival bizim ara için araç, filmler de araç. Yani ona göre seçiyoruz. Tabii. Bir filmi biz seçerken ne kadar iyi film diye seçmiyoruz. Bu film nasıl bir etki yaratacak izleyende? Neyi değiştirecek diye seçiyoruz. Peki film seçimi nasıl oluyor? Yani bu ...sürdürülebilirlikle ilgili bir, bir... ...bir portföy mü var? Bir, yani siz nasıl ulaşabiliyorsunuz? Şimdi her filme... ...bir şekilde ulaşmıyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii yani başvurular oluyor. Bu son yıllarda... ...başvuru sürecini de açtık... ...uluslararası ama biz... E, ...zaten bu alanda çalıştığımız için... E, dört koldan e, film araştırıyoruz. Yani biz bazen e, çok iyi bir proje biliyoruz. Bunu anlatan bir film, bir kısa bir şey var mı acaba ya da bir belgesel olabilir mi diye. O hikayenin peşinde koştuğumuz da oluyor. Veya e, tutkulu yönetmenler var bu hikayeleri anlatan. Anladım. Onlarla e, veya yapımcılar, hatta dağıtım firmaları var. Yani sadece bu konulara... Evet yani ha. biz e, yüzlerce film var. tarıyoruz. Evet. Şahane. Bu Be şey konusu çok kafama takılıyor. Eee fosil kaynakların kullanım konusu. ve Burada da enteresan bir tespitim var benim. Aslında bu çok herkesin bildiği bir tespit. Kanada'yı nasıl bilirsiniz? Acayip medeni bir ülke. Aa, her türlü şeye... O fotoğrafı gördün galiba. Ee, o fotoğraftan, fotoğraftan evvel de bununla alakalı çok şey. Aa, fosil yakıtları en fazla çıkartan... Katran kumulları. Evet. Var. evet. Oralara gelmeden evvel bile bütün yer altı zenginliklerini madenleri kendi ülkesinde değil ama tabii. başka hmm. ülkelerde yapan tabii. hatta kaz dağlarında bile eden altın, altın madenlerini bütün bu firmaların bir tek noktadan çıktığını görüyorsun Kanada hmm. şimdi İsveç belki bu konuda nasıl bir yer İsveç'te çünkü de mutlaka vardır yani bu hani kendi ülkesini kazmıyor gidip başka yeri kazan tabii. ülkelerden mi? Yoksa Çekoslavak yıllılaştıramadıklarımızdan <gülüyor> mısınız? Ya e, şöyle e, dünyada hiçbir ülke özellikle bu batı medeniyeti dediğimiz yani kapitalizmle iç içe gelişmiş olan bu ülkelerdeki sistem zaten böyle. Yani önce kendi ülkelerini tüketiyorlar, tüketmişler evet. kaynakları. E, ondan sonra bakmışlar yetmiyor veya başka yerlerde kaynaklar var. Oralara gidiyorlar. Yani bu e, ülkenin... E, Bilinç seviyesinden veya durumundan bağımsız olarak bu vahşi kapitalist şirketler ve sistem ve globalleşme bunu maalesef mümkün kılıyor. Bunun önüne geçmek için tek bir eylem ya da tek bir grubun bir aktivistin işte, gücü yetmez. Her koşulda politikalarla uluslararası anlaşmalarla yeradaki insanların dayanışmasıyla direnişiyle bunun hepsinin bir arada olması lazım. Bu önüne geçilmesi evet. gereken Şimdi bir şey. Şimdi bu, bu konu şeyden aklıma geldi. 2025'te İsveç'te sigara yasak. Peki acaba İsveç'in sigara üreten bir firması var mı diğer ülkelere satan? Bu neye benziyor biliyor musun? Ee, Suriye'de, Irak'ta savaş var. Ve buraya Avrupa ve Amerika barış getirmek için hareket yapıyor. Ya bu adamların kullandıkları silahlara bakıyorsun. Tabii. Fransız malı, Alman malı, Amerikan malı, İngiliz malı. Bu sapanla taş atmıyor yani. Hı hı. E sen bu silahı satmayacaksın önce. Ondan sonra zaten oraya barış gelir. Dolayısıyla... ...bu sürdürebilirliğin... ...hayata geçebilmesi için... ...bir kere ne yapılmaması gerektiklerinin... ...çok iyi ayıklanması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Tamam İsveç'te 2025'te sigara... ...yasaklanacakmış. Harika bir haber. Bayıldım. Ama bugün... ...Almanya elindeki bütün... E, ...dizel arabaları... ...Türkiye... Ve bizim gibi gelişmekte ya. olan ülkelere satıyor. Ya, e tabii. Evet. Peki kardeşim, sen bunları bize satıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki, karbon ayak izini düşüreceksin. Çok haklısınız. Ayakkabının tabanı düşer, karbon ayak izi düşmez burada o zaman. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru Sonra Maalesef bana siyaset şey yapıyor diyorlar. Yok devlete kızıyor. Bu devlet niye izin veriyor o zaman dizel arabanın Türkiye'ye girmesine? Kimden kim kimden avant alıyor? Yani Çıksın e, biri si söylesin. Sistem evet. değişimi bu zaten. Yani o yüzden evet. sistem değişimi ha, diyoruz. İşte onun için. Evet. Ee, bu böyle... Yapısal değişiklik evet, gerekiyor. Evet, yapısal değişiklik evet, gerekiyor. Buradan bir sürü gelsin. insanın kulağına kar suyu kaçacak. Gidip kimse Alman'ın bize sattığı dizel arabayı almasın. Devletin elinde kalsın bunlar. Mademki devlet okey veriyor bunlara. Bunların vergileri kat kat alınıyor çünkü. Hı hı. Vallahi araba bulunuyor. Herkes geçmediği köprünün parasını ödüyor. Bundan farkına varsın herkes. Evet, bir parça girelim isterseniz. Ben gideceğim hastanenin parasını ödüyorum. Ne <gülüyor> çalalım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Miss Sally's Blues gelsin Molly Johnson'dan gelsin dinleyelim Bu Another Day albümünden bir parçaymış Evet hoş bir parça tekrar iyi geceler sevgili dinleyiciler sevgili Pınar ile söyleşimiz devam ediyor özellikle sürdürülebilirlik konusunda sorularımızı kendisine yöneltiyoruz ama daha çok aklımızda soru var şimdi şuna gelmek istiyorum tabi aralarda da birazcık söyleşme imkanımız oluyor bu sürdürülebilirlik konusunda Türkiye'yi ayrı bir başlıkta konuşacağız ama dünya ne aşamada nerelerde ne oluyor yani hakikaten işte İsveç'li dedik, İskandinav ülkeleri dedik veya Batı gelişmiş ülkeleri dedik bunlar sürdürülebilirlik konusunda belli bir aşama kaydettiler mi? Yani bana dışarıdan bakınca çok öyle değil gibi gözüküyor ama hatta demin ilginç bir örnek de verdin sen istersen bunu dinleyicilerimizle de paylaşalım. Evet sistemden bahsettik yani sistem hatalı tasarlanmış, kurgulanmış ve işliyor. Dolayısıyla bir sürü sıkıntı yani iklim değişikliği semptomlardan bir tanesi. Yani Esas sorunumuz iklim değişikliği değil, esas sorun iklim değişikliğini yaratan bir sistem kurmuşuz ve onu devam ettiriyoruz. İşte biraz önce verdiğim örnek İsveç e Norveç arasında her gün aynı miktarda yaklaşık süt, ...birbirine ithal ediliyor. Yani birisi ürettiği sütü... ...öbür ülkeye gönderiyor, evet. öbürü ürettiği sütü... Öbür... ...ikisi aynı süt... Ya ...bir tuhaf tuhaf e, bir şey yani. e, vergi... ...teşrik mekanizmalarıyla... E, e, ...tuhaf bir ekonomi anlayışıyla... E, ...kaç kamyon kaç... ...ve şey? maliyetlerin dışsallaştırılmasıyla... ...yani burada... Ee, sübvanse edildiği için bir takım maliyetleri e, hesaba katmayarak bunu yapabiliyor belki. O e, fosil yakıt orada belki o dönem çok ucuz olduğu için orada kullanılabiliyor. Yani saçma sapan bir sistem. Hiçbir şekilde neresinden tutsanız. Evet e, hiçbir e, mantığı olmayan mantığı bir sistem. Mantığı olmayan. Maalesef e, bu, ama oralarda bile böyle... Tabii dünyada her yerinde aynen globalleşmenin şeyi yani ekonomik sistem ve model tamamen yanlış işliyor. Yanlış yapıyor hesabı yani maliyet hesabını yanlış yapıyor. Yani ekosisteme insanlara böyle o maliyetleri üstünden atıp ekosisteme mal ediyor. Yani ekosistem onun sıkıntısını çekiyor. İşte insanlar sıkıntısını çekiyor. Böyle saçma bir sistem var. Yani bu herhalde o dünyadaki bu korkunç gelir dengesizliğinin de bir, bir, bir ucubuna dokunuyor. Tabii. Yani onun ucubuna dokunuyor daha doğrusu. Tabii da yani sonuçta hepsi birbiriyle alakalı. Biz karmaşık bir sistem bu yani sosyal, ekonomik ve ekolojik sistem bu üçü birbiriyle yakından alakalı ve karmaşık. Biz gözle bunların birbiriyle olan ilişkilerini gözümüzde görmüyoruz. Ama bunlar birbiriyle çok derinden ilişkili meseleler yani bir sorun yani iklim değişikliğini siz ayrı ele alıp atık sorununu ayrı ele alıp ondan sonra enerji konusunu ayrı işte gıda meselesini ayrı ele alamazsınız bunların hepsi birbirleriyle derinden alakalı doğru, doğru. ve yani sistemi değiştirmek için birazcık yaratıcı olmamız ve farklı düşünebiliyor farklı yapabiliyor olmamız gerekiyor doğru. ve evet enteresan ee... Gerçi eski programlarda da konuşmuştuk ya yani çok da eski bir dönemden bahsetmiyoruz hani ben çocukluğumda hatırlarım gümlen mahallelerde süt satılırdı yani bir, bir, bir iki yine olan bir, bir amca vardı o sütünü sağır bütün mahalleye satardı. Sonra şimdi, tetrapaklar işte bu pınar sütlermiş sütler çıktı. Şimdi ama ince artık Atilla sınırlar ötesine geçiyor. Şimdi e, inekler arttı güğüm yok. Maalesef artık öyle. Hayvancılık evet. ben... sektörü bambaşka bir evet, ölçekte çok... ve bambaşka metotlarla. Evet. Evet. Bütün bu sistemin değişmesi için aslında çıkış noktasının bence insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor gibi bir düşüncem var. Hı hı. Katılıyor yani, musun acaba? Şöyle tabii ki tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerekiyor ama o tüketim alışkanlıklarını bu noktaya getiren de sistemin kendisi. Yani insanların bireylerin teker teker aldıkları şeyler, kararlar, davranış biçimleri tabii ki çok önemli. Fakat empoze edil, yani siz ne kadar isterseniz mesela çöp çöpünüzü torbayla atıyorsanız ve belediye o şekilde topluyorsa siz bunu reddetip ben başka şekilde yapacağım diye aşırı bir çaba, emek sarf edip bir şeyler bulup tek başınıza yapamayabilirsiniz. Yani Ama bu tek tüketim başına... alışkanlıkları tek başına değil mesela. işte verilecek derslerden bir tanesi tüketim alışkanlıkların nasıl değiştiği bir değer alakalı. setiyle ilgili tabii söylediğiniz. Evet, Kesinlikle evet, aynen. Yerli malı haftası vardı hatırlıyor musun? Evet, yerli geldi. malı haftasını hatırlıyorum. Ya yerelleşme Aa. hareketi var şu anda. Evet, yani tabii. globalleşmenin e, öbür ucunda yerelleşme hareketiyle evet. insanların yaşadıkları topluluğa sahip çıkması, mesela paranın toplu, o topluluğun içerisinde dönüyor olmasını sağlamaya çalışıyor. Yerel para birimleri çıkaranlar var. Doğru, doğru, doğru. Ee, e, ama sistem o kadar bir kötü kurgulanmış bir hale geldi ki artık hani yerelleşme de ne kadar başarabilirsiniz o da. Yani şimdi domates yani Türkiye tarım ülkesiydi. Şu anda domates yetiştireyim desen yurt dışından tohum alman lazım ve o domatesten bir daha domates yetiştiremiyorsun yine tohum alman lazım evet, evet öyle i̇şte işte tohum takasları sistemin, vesaire. Evet, yani çok... bir anda direnen bir taban hareketi var taka, kendi taka. araçlarını geliştiriyorlar işte takas ediyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar çok güzel şeyler yapan insanlar var Türkiye'de de çok var, var ve var. şirketlerde de çok güzel şeyler yapanlar var yani bu Dünyanın her yerinde biz festival yapma nedenimiz de o. Bunlar göze görünmüyorlar ama çok güzel şeyler yapan insanlar var ve her türlü yapıdan geliyor bunlar. Hepsi örnek olabilir bizlere. Dolayısıyla aslında ihtiyacımız olan net teknoloji, yeni hiçbir şey ihtiyacımız yok. Bunların hepsi var olan, yani biz bütün sorunlarımızı şu anda var olan pilot, küçük, örnek ama yapılan teknolojik, sosyal vesaire yöntemlerle çözebilecek durumundayız. Sevgili Pınar Öncel. Bundan 10 sene evvel bunların hiçbir tanesi konuşulmuyordu. Bugün ben çok büyük aşama görüyorum. Bütün bunların konuşuluyor olması. Ve mutlaka bu bir kar topu gibi çok hızlı şekilde büyüyecek. Çünkü neticede hepimizin içilebilir temiz su kaynağına ihtiyacı var. İşte bu suları neler kirletiyorsa insanlar ona feryat edecek. Karadeniz'deki insanların bütün bu anlattıklarından belki bir bağlantısı yok. Ama bütün köylüler çıkıyor. Oradaki ormanların kesilmesine. Kuzey e, Karadeniz otoyoluna karşı çıkıyor. HES'lere karşı çıkıyor. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek Hı. için. Dolayısıyla bu sesler 10 sene önce çıkmıyordu. Tabii, yeni yeni, yeni başladı. Vardı. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş bunu hızlandıracak. Bu ivmeyi hızlandıracak. Farkındalıkları arttıracak. Belki de mesela yapılması gereken 2-3 sene sonra bu tip bir şeylerin okullarda ...belgesellerin gösterilebiliyor olması. Ee, çünkü neticede... ...hepsi çocukluktan başlıyor... ...bütün Kesinlikle. bu hikayelerin. Sen mesela çok enteresan bir şey söyledin. Hmm, evde... ...0-6 yaş grubuna kadar... ...aldığımız eğitimin tamamı... ...bizim bundan sonraki hayatımızın... ...eğitiminin tamamını teşkil ediyor. Bundan sonra üzerine koymaya başlıyoruz. Çok Anne baba böyle olmasa... ...sen böyle olmayacaktın. Mümkün değil tabii. Aa, bizim evde de işte... ...müzik dinlenmese... ...biz de böyle jazz programı ve <gülüyor> sen bir Doğru. bağlantı olur mu? Olur olur, yakından, olur. Yakından, kesin olur. olur. Ee, şimdi son bir... ...yorum daha isteyeceğim Pınar'dan. Biraz önce parça arasında bunu konuştuk. Şimdi... ...Türkiye'deki... ...sürdürülebilirliği ayrı bir... ...başlıkta irdeleyelim ama... ...şunu sormak istiyorum. Bu sürdürülebilirlik kavramının... ...bir eğitimi... Bir özel bir e, üniversitesi veya bir yüksekokulu bir şeyi var mı dediğimde sen çok enteresan bir laf ettin yani bunun bir sınıfı veya bir okulu olmasına gerek yok bu her şeyin içinde olmalı zaten evet. ne, insan ne okuyor olursa olsun. Onun bir parçası olması lazım ve çok hoşuma gitti bu, bu laf ama evet. nasıl gideceğiz oraya bilmiyorum. Evet yani şöyle sürdürülebilirlik dersi olsun bir kenarda veya bir şirketin sürdürülebilirlik departmanı olsun bu konuyla onlar ilgilensin ya da işte her türlü dersinizi siz normal aldığınız şekilde alın bir de sürdürüle böyle bir şey olamaz sürdürülebilirlik her şeyin içerisinde bütünleşik olmak zorunda yani sizin bilyensiniz olmalı yani sürdürülebilirlik lensi nasıl yer çekimi var. Yer çekimi var ve bunu biliyoruz hepimiz ve yer çekimine göre tasarlıyoruz her şeyimizi. Bu da öyle bir şey. Yani bu termodinamik yasalarına biz karşı çıkmaya çalışıyoruz. Bu böyle bir çizgisel sistemle habire atık üreterek. Yani biz kapalı bir sistemde yaşıyoruz dünyada. Enerjiye açık, maddeye kapalı. Biz termodinamiğe aykırı <gülüyor> bir medeniyet kurarsak başımıza ne gelecek? Bu gelecek tabii ki. Yani bunlar bu bunlar hem dediğiniz gibi çocukluktan itibaren kesinlikle ama bizim çocuklara çok büyük bir haksızlık olur. Şöyle çocuklar zaten bunları bilerek büyüyorlar şu anda. Dediğim gibi çocuklar değil artık yani bizim bizim harekete geçiyor olmamız, bizim sistemi değiştiriyor olmamız gerekiyor. Biz örneğin film festivalinde ilk başta farkındalık artıralım vesaire bu belgeselleri götürük. Bize mesela çocuklara ya da gençlere yönelik gösterimler düzenlememiz için çok talep geldi. Fakat biz çocuklara yönelik bir içerik oluşturmak istemedik. Biz e, tam tersi bir yönde ilerledik festivalde etki odaklı olduğumuz için. E, biz filmleri öyle seçelim ki bu filmleri izleyen insanlar bizim bir kitle, hedef kitlemiz olsun. Kim bu insanlar? Bu insanlar dünyanın farklı bir yere olmasını isteyen, bu doğrultuda çalışmak isteyen, çalışan insanlar olsun. Biz onlara festival yapalım. Çünkü onlar etki yaratabilecek insanlar. i̇nsanlar biz onlara doğru. ilham verirsek, biz on, o zaman çarpan etkisi artacak. Çünkü bir festivali kaç kişi izliyor? Biz eş zamanlı 20 şehirde es zamanlı yaptığımız oldu e yerel ekiplerle -e çalışarak en fazla 15 bin 20 bin kişi izliyor. Ama milyonlarca şey kişi var. O zaman bu 15-20 bin kişinin kim olduğu çok önemli bizim için. Bu 15-20 bin kişi neyi değiştirecek? Çok doğru. Ciddi. Biz biz yani çocukla herkesin bu konularda tabii ki e, erişebiliyor olması lazım içeriklere, bilgilere, aydınlanması, bunlarla büyüyor olması vesaire ama önemli olan toplumsal dönüşümü hızlandırmak için. Kim kimler bu festivali böyle. izleyecek ve biz hangi filmleri seçeceğiz biz başka, başlangıç aşamasında sürdürülebilirliği ilgili filmler göstermiyoruz biz gerçekten müthiş yol haritalarını böyle tarif eden tek tek filmler gösteriyoruz acayip sosyal girişimcilerin hikayelerini paylaşıyoruz mi? ki izleyen insanlar çıksın salondan ben de yaparım desin yani İlham, biraz öyle evet. evet. Evet. ciddi bir rüzgara ihtiyaç var Evet. E, o zaman bir yaz <gülüyor> rüzgarı gelsin evet. Samir Bey'in Scott Hamilton Quartet'ten dinliyoruz. <Gülüyor> Mm Dinleyicileri. Bunlar öncelikle sohbetimiz devam ediyor. Hep konuşuyoruz. Değişim, değişim. Peki bu değişime biz nasıl bir katkıda bulundu biliyoruz? Bireysel. Şirketler nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Evet. Bunlar değişiyor mu? Biz ne kadar değişiyoruz? Yani şöyle düşünün, e, ailemizden birisine bile. Atıkları ayrıştırma konusunda ikna etme edip değişmesini sağlamak ne kadar zor olabiliyor yani bizzat çoğumuzun deneyimleri yani ufak değişimleri bireysel ölçekte bile yapmak çok zor. Alışık, oturmuş alışkanlıklar, oturmuş altyapılar, oturmuş yöntemler varken değişim kolay bir şey değil. Bireysel ölçekte de değil, kurumsal ölçekte de değil. Fakat değişimin her taraftan, hem tabandan, hem tepeden, hem bireysel ölçekte, hem de organizasyonel ölçekte, kurumsal ölçekte gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu başarabilen bireysel veya kurumsal ölçekte birçok insan var, birçok kurumda var. Burada sanırım en önemli olan şey değişimin olabileceğine inanıyor olmak. Yani bunu, bunu, bu... Bu niyet çok önemli çünkü o değişebileceğine veya değişebileceğimize bir şeyleri değiştirebileceğimize inanmazsak baştan o şeyi taşımazsak bu zorlu bir süreç burada sürekli kendinizi içten motive eden bir ateş olması gerekiyor yani çünkü sürekli zorluklarla karşılaşacaksınız kendinizle dışı, dış dünya ile ilgili. Bu, bunun için in, içten inanıyor ve motive evet. oluyor olmak çok önemli yani bu herhalde şey gibi bunu algılamak lazım yani bunu içselleştirmek ve artık hayatın ve yaptığınız işin bir parçası olduğunu yani ondan güzel ayrılamaz söylediniz. bir parçası yaşam için olması gerekiyor kesinlikle yani bir görev gibi değil de veya yapılması gereken bir zorunluluk gibi değil de yani hakikaten Geleceğe yönelik yani bunsuz olamayacağını farkına varmak lazım. Kesinlikle biz mesela eğitimler veriyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Her zaman şeyi söylüyoruz. Yani önce şey soruyoruz insanlara. Sizce nasıl bir gelecek bizi bekliyor diye soruyoruz. İşte çeşitli senaryolar var böyle. Şey, kimisi teknolojinin bizi kurtaracağını, ...kimisinin her şeyin çok kötü olacağını inanıyor falan. Böyle tahmin istiyoruz insanlarda. Ama sonra diyoruz ki geleceği tahmin etmenin bir anlamı yok çünkü geleceği yaratan biziz. Yani bunun farkındalığı çok önemli. Yani orada o sorumluluğu alıyor olmak, orada bir etkinin, senin bir etkinin olabileceğini <gülüyor> öncelikle kavruyor olmak çok önemli. E, bu geleceği yaratır, yaratırken e, o, hele kurumlar çok etkili. Yani Bunlar bir şey soracağım tabii. peki. E, kurumlar sizden danışmanlık için şeyde bulunuyorlar mı? İşte talepte bulunuyorlar mı? Yani Türkiye, yani biz böyle klasik bir danışman gibi çalışmadığımız için öyle bir talep gibi olmuyor. Ama ben yani sürdürülebilirlik alanında çalıştığımız için biz mesela belgeselleri araç olarak kullanıyoruz. Iklim eylemi oyunu, bir oyun oynatıyoruz. Bir e, MIT tarafından geliştirilmiş bir simülatör var ve Birleşmiş Milletler iklim e, zirvesini canlandırdığımız rollere dayalı simülatörle birlikte iklim senaryosu geliştiriyoruz. Bir oyun oynatıyoruz. Bunu şirketlerle, kurumlarla yapıyoruz. Vakıflarla yapıyoruz. E, bir şekilde biz böyle dışarıdan danışmanlık böyle şunu yapın, bunu yapın diyen bir şey de değiliz. Biz yani dönüşüm öyle olmuyor çünkü. Zaten birebir insanları sokmayınca bunun içine. Evet, o, yani biz atölye, kulaktan girer, kulaktan atölyeler çıkar. yapıyoruz. Acayip katılımcı şeyler. Yani Bizim süreçlerimiz ve her zaman şu anda belki birçok kurumun çok da gündemine almakta zorlandığı şeyler İklim iklim oyunu 4 saat sürüyor. O 4 saati işte çalışanlarını o 4 saati bir, ara, bir araya getirmek için yani bu koşturmacanın bu sistemin içerisinde şirketler çok zorlanabiliyor mesela ya da bir kurum. Değil mi? 15 kişi bir o 4 saatlik bir şeye hani eğitime katılmakta bazen hani kendi önceliği olan bir konu değilse teknik bir eğitim falan değilse zor olabiliyor. Yani bu konulara zaman ayırmak, emek ayırmak, kaynak ayırmak. Ama ayıran var. Dünyada çok güzel örnekler var. Sosyal girişimciler zaten müthiş e, durumda. Onun dışında mesela bu sene festivalde gö göstereceğiz. Ben bir halı firması var Interface diye. ya yani onun CEO'su öldü 2012 senesinde sanırım. Vefat etti kanserden. İnanılmaz bir sürdürülebilirlik yolculuğu var o firmanın. İnterfeysi Türkiye'den biliyorum. Burada satan var. Burada satan evet. var ama esas bu 90'lı yıllarda son derece kirli bir sektörde, son derece kirli bir iş yaparken bir anda çevre için ne yapıyorsun soruları geldiğinde işte kimse bir şey ne yaptığını bilmiyor falan. Yani bir CEO kurucusu falan bir kitap okuyor. Kitap okuduğunda paradigması değişiyor, değer seti değişiyor ve 25 senelik inanılmaz bir yolculuğa sokuyor. Çalışanlarının kalbine dokunacak, dokunmaya gidene kadar müthiş bir şahane, hikayesi var. Bir hikayesi. Mesela bunun biz belgeselini göstereceğiz bu sene. Daha önce de gösterdik. Interface'le ilgili en az 2-3 belgeselde yer alıyordu. Bunun gibi çok örnek var şirketler, çok farklı sektörlerden. Ama benim özellikle çok severim Ray Anderson'ın, beni beni bana çok ilham veren bir insan gerçekten. Ailemden biri gibi hissediyorum o kadar. E, dolayısıyla yani mesela bu bir örnek o kadar güzel bir örnek ki çünkü çok kötü bir noktadaki bir şirket e, tam böyle hani e, ne kadar satarsak o kadar iyi ne, <gülüyor> ne kadar kirlettiğimiz umurumuzda değil, değil durumundan bir noktaya bir iyi bir hedef belirleyip oraya doğru ilerlemek ve bunun hem mümkün olduğunu hem çok güzel olabileceğini hem iş anlamında da en yani kötü olmadığını. E evet yani örnekler o anlamda çok önemli, çok önemli. çünkü... Yani her türlü şirket sonuçta maalesef kar odaklı günümüzde tabii ki ama hani hem kar edilebilir hem de sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak olası en azından. Yani bunu o, görmek evet, anlamında evet. Yani güzel. Yani kar kar tabii çok şey bir kavram. Ölçek kar bunlar çok zor konular yani sürdürülebilir söz konusu olduğunda. Burada yani sonuçta yaşama baktığımızda. Hepimizin hayatında inanılmaz bir e, kalabalık var, eşya kalabalığı var yani ihtiyaçlarımız karşıladığımız son derece karmaşık bir yapılar söz konusu. Bunları sağlayan, hizmet veren işte ürün üreten şirketler var. Yani nasıl bir günde bunlar hani yok olsun diyemiyoruz. Evet. Önemli olan şey geldi aklıma şimdi. Ee, biz bir misafirimiz vardı, Itır Enhard diye. Evet, tanıyorum. tanıyorum, çok, çok da, da severim. Ya evet. Itır üstünde bir bluzinden geldi. Evet. Bu bluzun yıkanmayan e, taşlama, yapılmayan. taşlama yapılmayan bir blue cindi. bunları alıp giyse mesela insanlar bir yerden bir şey daha eksilmiş yani, olacak. Bego jeansi. Bego. Evet. evet aynen. İşte sosyal girişimciler gerçekten şeyi, şeyi kırıyorlar. Mevcut durumu bu ne denir. Yani bu böyle olur başka türlü olmaz nasıl gelmiş böyle gelmiş böyle gideri kıran inanılmaz bir düşünce biçimiyle. İhtiyaçları bambaşka bir gözle, sorunları bambaşka bir gözle algılayıp standart şeylerin dışına çıkıp, yöntemlerin dışına çıkıp herkesin her şeyin faydasına olabilecek yani sıfır değil. Yani şimdi biz zarar veren bir noktadayız. İşte sıfır hedef var. İşte sıfır sıfır karbon hedefleri konuyor. Sıfır ama, olmasın ama ikisinin arasında bir yerde bir o şeyde. Yok sıfır minimum olmalı. Evet. Sosyal fiyat. girişimciler Hı -hı. pozitif değer Ters, yaratıyor. Evet, tersine evet, yani tersi bizim yani. aslında sıfırı önce hedefliyor olmamız lazım. Zarar vermeden ne yapıyorsak onu yapıyor olmamız gerekiyor. Onun ötesinde vermiş olduğumuz zararı e, tersine çevirebilmek için pozitif etki yaratıyor olmamız lazım. Bizim karbonu gömüyor olmamız lazım. Bizim ne bileyim biyoçeşitliliğe destek olacak şekilde işler yapıyor olmamız lazım. Biz herhangi bir iş yapıyorsak bizim bir tesisimiz varsa o bölgenin biyoçeşitliliğini yok etmek yerine ...katkı veriyor olmamız lazım. Ve Doğru. bunu yapabiliriz. Evet. Bunu evet. bu yap Bunlar yapılabilecek şeyler. İstemek lazım. Evet. Çok enteresan. Peki yani devletlerin veya hani çok büyük... ...işte böyle corporation dediğimiz işte Google falan... ...Facebook gibi Amazon gibi şirketlerin tabii ki... ...bir yandan karbon ayak izleri de çok yüksek. Çok... Ama tabii bunda bir, bir mücadeleye ciddi anlamda kaynak da ayırdıklarında... İşte okuyoruz duyuyoruz ama evet. ne kadar gerçekçi çok tabii kestirmek Zor mümkün değil. Zor bunların yani uzaktan yani anlamak da mümkün değil. Çok şüpheci de yaklaşabiliriz evet. veya çok saf da yaklaşabiliriz ama yani şöyle bir durum var. Ben şirketlerde şeyi gözlemliyorum yani bu bütün şirketler için kesinlikle geçerli değil elbette ama devletlere baktığımız zaman hükümetler geliyor gidiyor seçimde beş yıllık şeyleri var, vizyonları var. yani Uzun vadeli düşünemiyorlar birazcık farklı yaklaşıyorlar. Ama şirketler daha uzun vadeli planlama yapabilecek noktada olan şirketler var. Yani böyle geleceği e, projeksiyonunu görüp, hani nereye doğru gittiğimizi görüp, hani 20 yıl sonra da var olacaksak biz nasıl bir evet. dünya olacak ve biz orada nasıl var olabiliriz sorusunu zaten sormaya başladığınız anda siz isteyin istemeyin sürdürülebilirlikle alakalı bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü fosil yakıtlarla ilgili durum belli, iklim değişikliğiyle ilgili belli yani bunları görmezden gelenler var. Başta zaten e, sorunun kaynağı olan e, fosil yakıt şirketleri. Ama bir yandan da e, kendisini değiştirmeye çalışan, sürdürülebilirlik stratejileri. Yani bu, ben şöyle görüyorum, bu pencere, bu kapı bir şekilde açıldığı zaman buradan geri dönüş yok. Greenwashing dediğimiz yeşil badana çok var ve çok yapılıyor. Yani bir şey yapıyormuş gibi. Benim berbat ürünlerim var wow. ama burada da güzel bir, bir ürünüm var. var. Yani bu çok var. Fakat... Bir yandan da şeyi düşünüyoruz. Ben mesela bazı moda şirketleri falan dev yapılar çok kötü yerlerde yer e, pratiklerden geliyorlar. Değişmeleri zaten evet çok zor. Ama yani e, değişmeye başladıklarında e, iyi bir şeyler yaptıklarında öbür tarafta korkunç şeyler yapıyorken bunlar şeye bakıyor olmak lazım. Bunlar e, gerçek bir stratejiyle bunların tamamını bertaraf etmeyi istiyorlar ve düşünüyorlar ve böyle bir planlama yapmışlar mı? ...hani stratejik bir şekilde... Yoksamış önce... gibi mi? Yoksa mış mı gibi mi yapıyorlar? Bu, bu çok önemli bir evet. ayrım. Ee, bazen de dışarıdan bakınca anlayamayabiliriz doğru, bunu. Doğru, doğru. Peki yani öyle bir noktaya gelecek miyiz? Yakın gelecekti veya orta gelecekti? Yani artık devletler diyecek ki... ...kardeşim hop artık duruyorsun... ...veya hani bunun şartı neyse karbon, karbon nötr hale geliyorsun... ...yoksa artık sana iş yaptırmayacağız... Yani şöyle zaten şu anda her, bütün devletler yani dünyadaki bütün bu şu andaki iklim zirvesinde vesaire... ...tatiler işte sıfır, 2050 yılında net sıfır olacağım diyor Avrupa Birliği vesaire 2060... ...Türkiye 2053 dedi yanlış bilmiyorsam eğer net sıfır. Şimdi böyle hedefler konuyor bir yandan ama bir yandan da işte petrol aramaya devam ediyor. O projeleri finanse etmeye devam ediyor. Fakat bir yandan işte bankalar bunları finanse etmeye durdurmasak mı durduruyor muyuz demeye başlıyor. Biz Gib, yani faiz böyle... indiririz düzelir her şey. Yani şöyle... <gülüyor> sosyal sistemler, toplumların değişim e, dinamiklerine baktığınızda şöyle oluyor. Çok uzun süre hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi görünüyor. Hı, böyle bizim böyle bir değil. şeyimiz var. İşte sigaranın yasaklanması olabilir, evet. ırklar arası evliliğin e, durumu mesela. Yüzlerce yıl olmayan bir şey pat on yıl içerisinde evet. oluyor. Evet. Yani şimdi sosyal evet. dinamikleri anlamak o kadar kolay değil. Yani nasıl olacağını falan ben hani bunu şey doğru, yapamıyoruz. Doğru, evet. ee, çok da ne ön yargılı ne de yani şey olmama yani gerçekten e, elimizden geleni yapıyor olmamız çok önemli, önemli bu noktada. Doğru. O zaman bir ara verelim. Bir ara verelim. Ne yapacağımızı konuşalım. Evet. Sonra devam edeceğiz. Ederiz. Dayan gelsin gelsin. of Birdland. Şavara When you sigh, never in a wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo? When they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss with our lips when we. Kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we. Do do do I'm parçaları seçti. Bazı parçalar çok güzel oturdu, denk geldi. Ben Ahmet Görsef. Ben de konuşmaları seçiyorum. Aa, İstanbul'da güzel festivaller yapılıyor. İstanbul Caz Festivali var. Şimdi Sanat Festivali yapılıyor. Burası bir festivaller şehri olmaya doğru gidiyor. Bu kadar kalabalık nüfusa ve bu kadar dünyanın köprüsü olmuş bir ülkeye de bu yakışır. Bir de bunun yanında ...bir başka festivalimiz daha var. En genç festivallerden bir tanesi. Sürdürülebilir... ...Yaşam Film Festivali. Bunun için ne diyeceğiz? Nasıl bir şey bu? Evet. E, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali... ...çok ilginç gerçekten. Kendisini bize yaptırtan bir festival. E, 2008 senesinde... Biraz önce de bahsettiğim gibi bir film festivali organizasyonundan hiçbir şey anlamadığımız halde çıktığımız bu yolda çok etkili olduğunu gördüğümüz için devam ettiğimiz ve geldiğimiz noktada her sene bir şeyler öğrenerek, eklemleyerek, formatını değiştirerek bu noktada maalesef son iki senedir çevrim içi yapıyoruz. Maalesef diyorum fiziksel e, yapamıyoruz. Onun çok güzel tarafları oluyor. Bir yandan da Türkiye'nin her yerinden erişim olduğu için öyle bir, Aynen, a bir hoşluk. hoşluk oldu. Ee, Dezavantaj bir... avantaja dönüştü. Evet. Evet, evet gerçekten bizim için yeni bir öğrenme alanı açıldı. Ee, biz 2011'den itibaren yani 2008'de ilkini yaptık. Ondan sonra İsveç'e gittiğimiz için e, buradaki arkadaşlarla yani e, bir şeyimiz olmuştu. Belki yapılabilir gibi olmadı. İsveç'te bir e, bulunduğumuz şehirde yaptık e, bir festivali. Sonra döndükten sonra her sene düzenli yapmaya devam ettik. Bir şeyler öğrendik. Dediğim gibi hitap ettiğimiz kitle, etki yaratma alanımız, şeklimiz değişti. Eş zamanlı olarak birçok şehirde yaptık. Açık kaynak bir festival yaptık. Fonladık her şeyini ve... E, Çağrı'da bulunduk, siz de yapabilirsiniz diye. E, 20 şehirde eş zamanlı e, sivil toplum kuruluşlarının Çok yerel iyi. ve aktivistlerin e, daha önce hiç festival organize etmemiş, bizim gibi film festival organize etmemiş insanlarla tanışmadığımız bir kısmı, çoğu tanışmadığımız, daha sonra hepsiyle arkadaş olduk. Telefonlarda saatlerce aktarımlar, paylaşımlar yaparak onların kendi şehirlerinde bu festival yapmalarını sağladık. Hangi şehirlerde yapıldı? Yani hiç böyle... Bugüne kadar ulaşılamamış hangi şehirlerde oldu mesela? Karadeniz'de oldu. Yani Kayseri'de çok güzel festival yapılıyor, yapıldı. Diyarbakır'da oldu. Mersin, Adana, Antalya. Başka nereler? İzmir, Ankara tabii ki bunlar. Çanakkale, Balıkesir. Kars'ta oldu mu mesela? Kars'ta Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali olmadı. Ama geçtiğimiz sene biz başka bir proje fonladık. Ee, Sürdürülebilirlik bakış açısıyla insan hakları ile ilgili bir seçki hazırladık festival. Bizim filmlerimizden 10 şehirde yapıl yapmak üzere pandemiden hemen önce Kars bunlardan biriydi ama e, çevrim içinde dönmek zorunda kaldık pandemide. Kars'ta e, Ardahan sinema topluluğu, Kars sinema topluluğu, e, Kuzey Doğa Derneği çok aydın bir şehir. Bayılıyorum. E, onlar işbirliği içerisinde çok güzel bir çevrim içi festival yaptılar çevrim içi olunca işte filmlerin arkasından biz fiziksel festivalde de çevrim içinde de hep filmlerin içindeki konular üzerine sohbetler söyleşiler yapılıyor. Harika, çok güzel bir program harika, hazırladılar. Çok güzel. E, pa pandemi nasıl bir etki şey etti yarattı? Evet. Çünkü herkes takkiyi önüne koyup bir düşünmek durumunda kaldı. Tüketimiyle, yaşam şekliyle bir kendini böyle gözden geçirdi pandemi. Pandemi size ...insanlara ulaşabilme açısından yahut da tam bu süreç zarfında iyi bir etki, iyi bir ivme kazandırdı mı? Onu tam olarak şey yapamıyoruz yani tespit edemiyoruz. Her sene bizim festivale bir anket yapıyoruz, sosyal etki anketi. Yaklaşık yüzde elli ilk defa katılan izleyici oluyor. Bu oran çok değişmedi, çevrimiçi festivalde de. Fakat daha önce erişmediğimiz, yani festivalin fiziksel olarak gerçekleşmediği şehirlerden de katılım olduğu için aslında bir de insanlar tabii bu konulara biraz daha açık ve meraklı oldukları için pandemi sürecinde. Hep çünkü işte bu deneme sürüşü, eklim işte değişikliği de bir kriz olacak. Bu yani Mesela bu konuşuldu vesaire. Biraz daha bu konulara olan ilgi ve ...merak arttı... ...ama bizim şeyimiz kitlemiz o değil... ...bizim kitlemiz biraz önce dediğim gibi... ...aslında bu konuları çok daha önceden ilgi... ...göstermeye başlamış... ...ve daha böyle beslenmeye... ...şarj olmaya ihtiyacı olan... ...bir grup insan... ...dolayısıyla pandeminin özellikle... ...bizde bir etkisi olup olmadığına dair... ...çok net bir şey söyleyemiyorum... Belki Fakat zamanın içine göreceğiz... Evet, sürdürülebilirlik anlamında... ...iklim değişikliği anlamında toplumsal ölçekte... ...bir etkisi olduğunu düşünüyorum... Yani emisyonlarda etkisi zaten oldu ama o, o şu anda tekrar eski şeye dönebilir her an yani dönmek evet, üzere. Dönebilir ama mesela insanlar şunu da fark ettiler mesela Boğaza Yunuslar döndü. Evet. Çünkü gemi trafiği yok oldu. Doğru. bir yerde. Evet, Bu yok olunca hayvanların hareket evet. kabiliyeti arttı. Bence en önemli etkisi şu oldu. Bir kasımız gelişti. Bir anda değişebiliyoruz, değiştirebiliyoruz bir şeyleri mecbur kalınca. Bu çok önemliydi. Evet, şu anda doğru, mesela evet. uzaktan çalışma birçok iş yeri için e, normalde eşi normal haftanın iki oldu. günü, üç günü evet. uzaktan çalışabilir. Bunu önceden güvenip yapmaları imkansız oldu. Evet. İmkansızdı yani. Doğru. Ve bir anda şimdi ahlaki evet. olarak zaten ben hep onu söylüyorum, Atilla bilir çok iyi. Siz belki ilk defa duyacaksınız. Dünyada bir tek bir buçuk porsiyon yemeğin olduğu ülke Türkiye. Başka hiçbir kıtada, hiçbir ırkta yok bir buçuk porsiyon yemek. Dolayısıyla bir buçuk porsiyon yemeğin olduğu bir yerde insanların birbirine güveni de sıfır noktasında. O yüzden insanlar iş yerinin haricinde birilerini eve gönderdiğinde aynı verimi almasından hep şey diyorlardı, Hı -hı. şüpheyle bakıyorlardı. Hı -hı. Yani güven noksanlığından kaynaklanan bir şeydi bu. E, halbuki öyle olmadığını fark ettiler. Evet. Bence yani bu, bunu fark etmek, yani bir şeylerin değişebileceğini ve e, bunu kolektif olarak yapabileceğimizi fark etmek önemliydi. E, bu bir, hani bilinçte bir değişiklik. E, faaliyette ne kadar olacağını göreceğiz. Ama yani festivalin e, şeyine dönersek, bu, e, e, eş zamanla yaptık. Daha sonra şunu fark ettik. Bu fi filmler gerçekten inanılmaz araçlar. Yani bir film dört yılda, beş yılda çekilebiliyor ve bir saatlik süzme, duygusal olarak sizi tetikleyen bir içerik oluyor. Biz istediğimiz işi yapalım. Bir filmin tetikleyebileceği kadar tetikleyemeyebiliriz bir insanı. Doğru. Dolayısıyla biz bu çevrim içi şeyi zaten istiyorduk. Bir web sitesi kurduk. Festival zaten yaşam.net.net Orada e, çevrimci festivali yapıyoruz ama burada isteyen herkes bizim seçkimizi filmleri seçip çevrimiçi veya fiziksel de olabilir. Örneğin bugün e, son günüydü e, Eskişehir'de 10 e, e, modern sanat, e, modern müze var. Orada O'm. bir ay boyunca bizim seçkiden güzel bir kendilerince bir derleme güzel, yaptılar. Evet. Fiziksel gösterimler yaptılar. İşte Alanya'da e, bir dernek e, birkaç tane film gösterdi. E, ondan önce nerede yani böyle birçok fiziksel gösterimler bizim seçkilerden böyle derleyip yapıyorlar. Çevrimiçi de yapıyorlar. Yani hmm. Bir kurum mesela diyelim iklim değişikliğiyle ilgili çalışanlarının biraz daha... ...farklı bir noktada olmasını istiyor. Bizim seçkiden bir filmi, üç filmi seçip... Çevrim içi olarak sadece kendi çalışanlarını açık yapabiliyor veya işte herkese açık yani ben evet. plastik konusunu çok önemsiyorum plastik atık konusunu hadi bu filmi fonlayayım ben göstereyim çünkü bunların her benim gösterim ücretleri var telifleri var vesaire hmm, tabii, tabii. bir şey soracağım belediyelerle bir işbirliği yapıyor musunuz yani belediyelerden film gösterimi e, yapanlar oluyor en son Tepebaşı belediyesi Eskişehir'de bir film gösterdi mobilite hareketlilik haftası hmm. kapsamında bizim seçkiden bir film seçim Büyükşehir belediyelerinden hiç tık var mı? Yani bizim özel bir şeyimiz olmadığı için hani onlarla şöyle bir şey bir yani bize henüz bir şey olmadı. Buradan yani büyük şehir Belediyelerine. Olur tabii ki. Evet, yazın, kadar yazın e, açık hava sineması gibi devasa ayarlar var oralarda göstersin. Yani yapıldı e, yani birçok şekilde zaten e, bu e, diğer şehirlerdeki e, festivallerde belediyelerin salonları genel olarak kullanılıyor. Antalya'da Antalya'da hangi belediyeli? Büyükşehir değil de şimdi unuttum. Muratpaşa Belediyesi film gösterimleri yaptı. Gençlere yönelik, çocuklara yönelik gösterimler yaptı. Yani çalıştığımız oldu ama özellikle belediye yönelik bir şeyimiz. Yani yani turizm deseniz turizm seçkisi oluşturabiliyoruz. Gıda deseniz gıda seçkisi oluşturabiliyoruz. Yani elimizde 300 küsür, 350'ye yakın belgesel var belgesel. ve bunlar yüzlerce belgesel arasından her çok sene bir yani çok biz sürdürülebilir perspektif ile seçiyoruz. Biz filmci olarak veya sanat veya belgeselci perspektif ile değil. Biz bu bu bu çivi hani çekit çivi şeyi vardır ya. Yani biz bu film ne işe yarar diye baktığımız için sürekli e, değişim yaratmak. Yani biz 20 film seçiyorsak o filmlerin hepsini izleyen bir insan e, sürdürülebilirliğin birçok farklı konusunu e, açısını perspektifini detayını bir anda kavrayıp e, dünyasında değişik Şimdi, değişime hazır hale gelebilsin. E, Bizim şeyimiz. E, yani de. bu çok önemli ve ciddi bir kaynak yani bundan tabii ki yani kime buradan seslenmek lazım bilmiyorum ama ya bu kaynağı kullanmak lazım ve bu birinci yer okullarda da bir gösterilebilir bir sürü okulların. Kesinlikle. Evet. salonları var, tiyatro salonları var. Aa biz şirketler, festival kendi çalışanlarına festival düzenlik mesela öyle bir şeyimiz oldu. Hafta sonu 12 tane filmde okullarda gösterimler oldu. Oluyor. Çok fazla akademisyen var istiyor bunları göstermek. Ama işte böyle sınıfta hadi bu filmi göstereyim olamıyor. Yani bunların e, e, izinlerinin alınması Atarım vesaire ki, başka zaten. bir şey. Yani biz diyoruz ki okulunuzda bir festival yapın. Yok, Siz ağacı sınıfınızdaki öğrenciler değil fakültenizi okulunuzun işinin içine dahil edin. Herkese açık bir gösterim yapın. Fonlayın bunu bir Tabii. sponsor bulun. Ya yani bir filmse bir film, 5 filmse 5 film. film. Yani Evet. Çok güzel. çok evet kıymetli bir kaynak. Evet. Çırmaması gereken bir kaynak. Evet, bir parça arası verelim. Son parçamız mı? Evet, son sondan bir önceki parçamız. Peki. Kimden ee, geliyor? Nasıl bir şey bu? Bu enteresan evet. Beethoven'ın 8 numaralı piyano sonatı. Ama tabii biraz cazvari. Yani caz biraz değil, bayağı bir caz. Japon, Hiromi... Piyanist Hiromi. Japon piyanist evet. Anthony Jackson, Simon Phillips. Filiz. Dinliyoruz. Gelsin bir bakalım. Parça. Sevgi laflayacağız dinleyicileri. Maalesef yine bir e, keyifli sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. E, film festivalinde e, kalmıştık. Sürdürülebilir yaşam film festivalinde. Hemen kısaca e, bunun tarihlerini... E, nasıl ulaşır isteyenler nasıl takip edebilirler oradan kim, başlayalım. Bir de bir de bu şey tarafı var. Bunlara kim sponsor tabii, tabii, oluyor? evet falan? yani orada da kıymetli tabii ki. Onlara sponsorlar da teşekkür var. ederiz. Teşekkür edelim. Şey evet sonra devam edeceğiz. Evet 1 5 Aralık tarihlerinde olacak. Çevrimiçi olacak söylemiştik zaten surdurulebiliryasam.net adresinde ücretsiz bir festival. Ee, sadece sayfaya bir takipçi e, ü, formu var onu doldurup e, yani bir şekilde üye olmak evet. gerekiyor ücretsiz bir şekilde. Ondan sonra sayfaya giriş yapıp festival programından dilediğiniz filmleri seçtikten sonra kayıt olarak e, filmleri e, o gün yani günü geldiğinde o saatte gerçek zamanlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca şöyle bir hoşluk da var. Biz filmlerin ardından 45 dakikalık söyleşi boşlukları bıraktık. Ama biz söyleşileri kendimiz organizasyonlarını yapmıyoruz. Diyoruz ki bu filmler sizin çalışmalarınızla sizin yapmak istediklerinizle bir şekilde ilişkili ise bu konular. ...gıda vesaire, deniz her neyse... ...balıkçılık şuydu buydu... ...sizler çevrimiçi etkinliklerinizi bu festivalde... ...yapabilirsiniz diye açtık o alanı... ...ve geçen sene bin küsür kişi izledi... Ee, ...yaklaşık yirmi küsür... Etki, ...yan etkinlik oldu... ...harika geçti... Iyi, ...yani evet. Arap Sabunu yapımı atölyesi bile <gülüyor> oldu... Ve yani sivil toplum kuruluşları, şirketler kendi çalışmalarını yani sürdürülebilirlik tutkularını yaptıkları işleri falan paylaştılar. Gene öyle bir alan açıyoruz. Hani seçkiyi inceleyip bunların arkasından etkinlik yapmak isteyenler olursa canlı ve güzel bir festival oluyor. Çok güzel evet. Kaç film oluyor aşağı yukarı? Aslında ortalama 25-26 film, film oluyor. oluyor. Bu sene 21 film oldu. Bir tane filmi seçkiden çıkarmak zorunda kaldık. Bir telif sorunu dağıtım firmasına geçtiği için anlaşması. Bu sene nispeten uzun zamandır en az sayıda oldu ama şey değil, uzun metraj seçkimiz tam. Kısa metrajlarda biraz eksiğimiz oldu. Sanırım pandeminin de bir etkisi var. Bir dakika, bir dakika. Film bu, son iki senedir biraz daha az film İzleyip Ay, aralarından doğru. seçtik. Evet, çünkü etkilendi mutlaka herkes. Doğru. Ee, dediğim gibi yani kayıt olup o gün gelip izleyebilirler. Ee, destekçilerimiz olmasa zaten böyle bir festivale imkan yok. Yani biz gönüllü olarak bu çalışmayı yapıyoruz ama birçok iş var burada. Birçok masrafı var. Tabii ki e, gösterim ücretleri oluyor, altyazı vesaire. Yani bu bunun gerçekleşmesi için yıllardır destek olan e, kurumlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta Henrik Böştiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 9 yıldır festivalin e, ana destekçisi olarak. Bunu gerçekleştirmemizi mümkün kılıyor. Onun dışında UNDP Türkiye'de yıllardır destek veriyor. Arçelik üçüncü senesinde yani bizim destekçi ilişkimiz yani destekçi gibi de görmüyoruz. Mesela başka bir destekçimiz vardı. Bu sene, bu sene çok sevdiğimiz festivalimize destek olamıyoruz yazdı. <gülüyor> Benim için zaten bunu yazması. Zaten... zaten yani bizim o ilişkimiz bir de Petra var o da. 2012'den beri yani sadece kurucusunun bu, bu konuya inanıyor olması bu iş yani bu Buna bir katkı sağlıyor olma isteğiyle oluyor bu şey. Biz hani birlikte yapıyoruz gibi görüyoruz. Bankalardan var mı? Banka yok. <gülüyor> ya banka yok. Bundan sonraki Biz herkesten için... destek almıyoruz zaten. <gülüyor> Öyle. <mi>? <gülüyor> Öyle <gülüyor> evet yani bizim çok seçeceğiz. İnanamaz Seçiciyiz. İnanılmaz evet, seçiciyiz. Haklı olarak seçiyoruz. Onun için sordum evet. banka var mı diye. Evet, evet. bizim inanılmaz bir seçicilik var gerçekten. Zaten festivali gerçekleştirmemize yeten anlı bir miktarı topladığımız zaman o bizim için yeterli. Yani yeterli. bir sürü destekçi almamıza gerek yok. Güzel bir şey oluyor, çalışma oluyor ve hep birlikte yapıyoruz bunu. İşte konuşmacılar, söyleşi yapanlar, gönüllü çevirmenler var. Ee, yıllardır festivalin filmlerine... E, ...gönül olarak çeviren... E, bu kaçıncı yılı var. bir daha tekrar edelim, söyleyelim. Festivalin. Festivalin 14, 14 yaşında. 14 festival, yaşında. Festival. Öyle söylüyoruz. Aa, ellerinize ee, sağlık. Teşekkür ederiz. Sağlık. Genç bir festival. Genç bir 14 festival, yaşında. Evet. Gençlere ne diyeceğiz buradan peki? Evet gençlerin, gençleri... Gençlerin kulağına kar suyu kaçıralım. Gençlerle Kartu bu büyük evet. olsun. Evet. Şöyle... Be, Umut konusu var. Gençler şu anda çok öfkeliler iklim konusun başta olmak üzere ee, ve ben e, umutsuzluk olduğunu görüyorum bazen gençlerde. Haklılar da tabii ki yani hak etmedikleri bir e, dünyada e, hak etmedikleri bir durum, durumla yüzleşmiş durumdalar. Biz yani umudun umut veya işte iyimserlik değil umut. ...biz mesela iklim oyunu oynatıyoruz... ...olayın ne kadar karmaşık olduğunu... ...işte bunu burada hareket etmenin ne kadar zor olduğunu görünce... ...insanlar bir anda böyle sarsılıyorlar... ...benim biraz umudum kırıldı veya işte umudum azaldı... ...ya da hala umudum var ama işte biraz... ...zor gözüküyor... He, ...böyle diyorlar... ...şimdi şöyle bir durum var... ...birincisi zaten biz hep şunu söylüyoruz... ...umudunuz olsun olmasın doğru olanı yapmak zaten en güzeli yani... ...birincisi bu... ...ikincisi... ...umut şöyle bir şey... ...yani iyimserlik değil... ...mümkün olan bir şey varsa... ...mümkün olan bir gelecek varsa... Ee, o zaman e, umudunuz var demek yani onun mümkün olduğunu biliyorsunuz. Onun için çalışıyorsunuz. Yani umut böyle bir şey yani boş bir şey değil. Ne olur e, gençlere söyleyebileceğim tek şey umudumuzu kaybetmeyin. Çünkü umudumuzu kaybettiğimizde motivasyonumuzu da kaybederiz. Yani o geleceği yaratacak olan eğer bizlersek hepimiz birlikte e, isek. Umut çok çok önemli bir e, yakıt bizim için. Ve boş bir yakıt değil. Yani umut bir yani boş bir şey değil. Yani o, biz hayal kurmuyoruz. Yani bu doğru. olabilecek bir şey. Olması gereken şey için umut, umudumuz varsa çalışırız zaten. Çok doğru. Evet. Evet. Ne kadar güzel. Bu memlekette evet. neler çıktı, neler gördü bu memleket? <gülüyor> evet. Atatürk Atatürk umut dağıtmadı. Herkesi peşinden sürükledi. İnanılmaz olmayan bir cumhuriyeti kurdu. Evet. Evet. Beyler yarın cumhuriyeti kuracağız dedi. Evet. Herkes inandı utan şimdi umut ve inanç çok önemli. Çok önemli evet. İnandığımız güzel şeyler var. Yakında onlar da gelecek. Evet. Yakında bu sinemada. Yakında evet. <gülüyor> çok, yakında. çok yakında. Çok yakında. Pek yakında. Sinemalarda öyle bir şey vardı. Çok yakında. Pek evet, yakında. Pek yakında evet. Bunlar da kalmadı artık Bunlar evet. öncel. Çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Ben yüreğinden öperim. Çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Buradan ayrıca Tunaya da sevgiler. Onu şey demedik, ağırlayamadık. Evet, bize. evet. bir dahakine inşallah. Evet. Ona da kolaylıklar diliyoruz bu, bu, bu çabada. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Pudar. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için harika bir program oldu. Ayrıca sadece Tuna değil, bizim festivali birlikte gerçekleştirdiğimiz ekibimizde çok harika insanlar var. Hepsini tanımıyoruz biz. Evet, ben anmak istedim. Bu Onların sene... da isimlerini duyalım buradan. Evet, buradan selam söyleyeyim. Simla, e, e, isim Suat, isim Suat. Aykut İstanbullu, Harika. Simla Güran bu seneki Harika. ekibimiz. E, dört kişiyiz yoğun bir şekilde çalışan ama tabii ki birçok çevirmenimiz vesaire e, gönüllümüz başka var ama hepsini sayamayacağım. Ama, ama evet, e, evet böyle bir ekibiz Hepinize bu Hepinize teşekkür sene. ediyoruz. Gezegene güzel. Gezegene yaptıklarınız, ülkeye yaptıklarınız için. Son es parçamızı da. Son parçamız bir teselli ver. Evet. Diyeceğim evet. ama sadece ismi teselli. <gülüyor> evet. Elif Çağlar'dan gelsin. Bu haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi geceler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Sen ne görürsen ona benziyor. Fincanı içinde talihim. Sen ne görürsen ona dönüşüyor. Bugünlerde her şey. de de bir hüzün var beni gibi sorsan anlatırsın belki ama düğümlenmiş sesler soramam bir teselli yarar insan her gördüğünde bir işaret sana Uçan kelebi Sen de haykırmak istemez misin hiç Betonun içinde 24 saat Bu neyin işareti Bu neyin İnsanım ben sorarım I'm sev ben otilliye gine ne yapacağız joy can'la laflayacağız